Merhaba, Fransa'da yüksek mahkeme bu hafta son yılların en büyük çevre felaketlerinden biri hakkında hükmünü verecek. 1999 yılında petrol devi Total'e ait bir tankerin Fransa açıklarında batması sonucunda 30 bin ton petrol denize karışmış ülkenin kuzeybatı sahillerinde doğal yaşam büyük zarar görmüştü. Mahkeme Total'in bu çevre felaketinden ne kadar sorumlu olduğuna karar verecek. Çevreciler ise savcılık makamının Total'in beraatini istemesi karşısında şaşkın ve tepkili. Petrol endüstrisi artık sadece kirlilikten değil, gezegenin atmosferini kirleten, yakıtların üretilmesi ve pazarlanmasından da sorumlu. Petrol ve kömür bağımlılığı gezegen içinde bulunduğu en yaşamsal tehdide oluşturuyor. 18 yılın uydu gözlemlerinin yeniden değerlendirilmesi... Yeni çok daha detaylı bir deniz seviyesi değişikliğini ortaya koydu. Çok sayıda uydudan toplanan bilgiler ışığında yapılan çalışma okyanus sularının küresel anlamda yılda 3 milimetre yükseldiğini yeniden onayladı. Ancak bu yeniden değerlendirme bölgelerin bulundukları konumlara göre değişiyor. Mesela Filipinler denizinde yılda 10 milimetreyi aşan yükselmeler görülüyor. Bu değişkenlik sinyali El Nino olarak da bilinen Pasifik Okyanusundaki deniz yüzeyi sıcaklığındaki ve rüzgarlardaki büyük değişimi de yansıtıyor. İşte iklim değişikliği tehdidi bu noktada gitgide artıyor. Ne yazık ki Libya ve Pakistan'ın balık stoklarında büyük düşüş bekleniyor. Balık konusunda en yüksek risk alanında yer alan bu iki ülkede iklim değişikliği ve okyanus asitlenmesi balıkçılığı mahvedebilir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi içeren rapor büyüyen küresel yiyecek krizine dikkat çekiyor. Özellikle de Guyana, Endonezya, Kuveyt gibi bazıları petrol açısından zengin ve politik açıdan kırılgan bölgelerde yer alan ülkeler Risk Basra Körfezi'nde balık stokunun %50'sinin kaybedileceği Libya, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirliklerinin risk altındaki ilk 10 ülke içinde olduğu da kaydediliyor. Bu büyük krizde on binlerce balıkçı geçimini kaybedebilir. Buday Derneği 11 Kasım'da herkesi Avrasya Maratonu'nda yerel tohumları yaşatmak için koşmaya davet ediyor. Buday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin adım adım oluşma desteğiyle yürüttüğü tohum takası ağı projesi başarıyla tamamlandı. Toplanan bağışlar sonucunda 42 cins ve farklı bölgelerde yetiştirilmekte olan 155 yerel çeşidin ekimi sağlandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde olmak üzere toplam 27 çiftlikte 4716 dönüm arazi, Projeye dahil oldu. Tohum takas kampanyası çerçevesinde yerel tohumları yaşatmak için 11 Kasım'da herkesi Avrasya Maratonu'nda koşmaya ve bağış toplanmaya davet ediliyor. Proje amaçları doğrultusunda ekimi yapılan tohumlar takas için çiftliklerde şu anda ambarlarda bekliyor. Projenin aşamasında... Ee, 2013 baharı gelmeden de yerel tohumları ekip çoğaltmak isteyen çiftliklerle bir takas sistemi oluşturulacak. Aynı zamanda kentte de yaşayan ve tohumları ekmek isteyenlere bu tohumlardan verilecek. Takas sistemine katılan çiftçilerle tohumların sağlıklı ve özelliklerini yitirmeden üretimi sağlanacak. Herkesi bu projeye desteğe davet ediyoruz. Haydi 11 Kasım'da tohumlar için koşmaya. Ankara'da 12 Eylül dönemi nükleer santraller ve nükleer kazalara bakış adlı bir panel gerçekleşti. Panelde Çernobil nükleer santralindeki reaktör patlaması ve patlamanın Türkiye'deki sonuçları tartışıldı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Şükran Soner o dönemde basının Çernobil patlaması ile ilgili sansürlendiğine dikkat çekti. Karadeniz'e giderek mısır, fındık, hamsi ve çaydan örnekler aldığını anlatan Soner, çayda radyasyona rastlandığını belirtti. Soner, özel iktidarının ekonomik kaygılardan dolayı bunu halktan gizlediğini vurguladı. Çayda rastlanan radyasyonluğunun ütürü, Avrupa'ya yapılan ihracatın o dönem kesildiğini ifade eden Soner, o dönemde bilim insanlarının da hükümetçe uyarıldığını söyledi. ODTÜ Kimya Bölümünden Profesör Doktor İnci Gökmen ise çayda radyasyona rastlandığı halde, Dönemin Sanayi Bakanı Cahit Aral'ın kendilerini arayıp gidin sonuçlarınızı bir kez daha kontrol edin dediğine kontrol etmeye gittiklerinde ise kendilerini karşılayan komisyonun kendilerine çayda radyasyon var ama insan sağlığına bir zararı yok dedirtmek istediğini söyledi. Gökmen sonuçlar açıklandığında bazı hamile kadınların kürtaj yaptırdığı için dönemin iktidarının kendilerini bir de çocuk katili olarak suçladığını ifade etti. Avrupa Birliği 2014 yılına kadar iç enerji pazarı oluşturulmasına kararlaşmış durumda ancak bu hedefe ulaşılacağı nasıl ulaşılacağı konusunda yollar çok belli değil. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği tarafından yayınlanan bu raporda Avrupa Birliği elektrik piyasası kurallarının geleceği enerji bileşimi ne dikkate almak gerektiği söyleniyor. Rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının göz önünde bulundurularak çok daha esnek bir yaklaşım gerekiyor. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği danışmanı Paul Wilczek, Avrupa'nın enerji sektörü maliyetini etkin bir şekilde karbonsuz hale getirme konusunda ciddi bir dönüşümü sağlayacak pazarı oluşturmak zorunda olduğunu kaydetti. Yani yenilenebilir enerji pazarı. Avrupa Birliği 2014 yılına kadar iç enerji pazarı e, oluşturacak. Ancak bu hedef ulaşmak için henüz çok yöntemler belli değil. Sadece bir takım öneriler var. Bir an önce artık Avrupa'nın karbonsuz bir... Enerji, geleceği oluşturması gerekiyor. Türkiye'nin de aynı gelecek için gerekli önlemleri alması lazım. Herkese yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.